So Rolo, AP Al Al. I ain't when I say that I'm strapped, I'm in love with my side ho, I sneaker through the side door, I'ma show you what we ride for, I'ma show you I'm what with the the gang, gang, gang, gang, and we about to go up, with lanes, it's a thing, every time we show up, Zone. Right, and all we gotta do is stay down and come on while they flexing now you Yeah, I got her Indian, and she western and she west, uh. Yeah, I just had this with one of your best friends Damn Then western. that fast and furious started nesting. Yeah, okay, I'm about to go take over, yeah, yeah. If you Yo. stand, as Yo. you rollin' like a Yes, you, you ready to take over like a 1980 Coke, yes Yo. He know that Instagram shit Are you gon' post it I'm with the gang, gang, gang we about to go on thing i repeat we show up you can so below us yeah. better hope you know us yeah. cuz you know we gone exactly whatever do. came on came on come see me stay down i got exactly what you need. Uh. gang, gang, gang yeah i'm always with my gang we always ready to ride 'cause for the squad we'll do anything stay down we we'll Change. We always gon' stay the same But you would check when you out of place I try to tell them not to mess with my gang, gang, gang We do what we gotta do and don't complain Plain plain On the road I'm gonna probably fresh up off the plane plain plane Know you worried about me, I do my thing the world on my back. back i put your girl on her back, back. i did it all on my own oh. now there ain't no turning back. back and my whole spark on my back. back and shorty so bad i asked her if she rapped the gang she said facts gang, gang gang gang gang gang and we about to go up yeah. pushing lanes it's a thing every time we show up you Merhaba 94.9 Açık Radyo'da bir sinefil başlıyor tekrar canlı yayındayız ben Melis Behlil Ben Yaşın Burul Bu haftaki açılış parçamız Gang Up'da Young Thug, Two Chains, With Khalifa ve BNP Rock'dan geldi Haftanın yeni filmlerinden Hızlı ve Öfkeli 8'in parçalarından biriydi Evet uh, The Fate of the Furious, Fast and Furious'ın 8. versiyonunda Ne olacak bu öfkelilerin sonu e, şeyiyle çıkıyor aslında sorusuyla ortaya. Birazdan o filmden bahsedeceğiz ama onlara ve haftanın vizyon filmlerinin tanıtımına geçmeden önce her hafta olduğu gibi sizlere öncelikle iletişim bilgilerimizi vermek istiyoruz. Açık Radyo'nun telefon numarası. 212 alan kodu 343 4040 Programımızın e-posta adresi sinefiller.gmail.com Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Melahat Behlil'e de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Anne. Evet, e, bu hafta altı yeni film var ve festivalinde son iki gününe girdik. E, hatta neredeyse sır son günü, yarın kaldı. Bu hafta, bu sene bir günde kısa kesildi referandum nedeniyle. Ve bu gece ödül töreni var. Evet, gelecek hafta ödüllerden de bahsedebileceğiz ama şu anda henüz e, jüriler ve e, festivalde birkaç kişi hariç kimse bilmiyor ödülleri. E, bu hafta bir de Cannes'da... ...gösterilecek filmler açıklandı. Ona da değineceğiz programın sonuna doğru. Ama önce vizyon filmleriyle başlıyoruz ve Hızlı ve Öfkeli'nin sekizincisi The Fate of the Furious adıyla gösterimde. Bu seferkin yönetmeni Gary Gray adını ilk çeşitli özellikle R&B müzik videolarıyla yaptı. Ondan sonra pek çok aksiyon filmi de çevirdi. E, filmin kadrosunda yine Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez Jason Statham, Kurt Russell görüyoruz ama bu sefer bir de Charlize Theron ekleniyor onlara e, Charlize Theron e, filmin kötüsü rolünde karşımıza çıkıyor e, tabi Hızlı ve Öfkeli serisinde e, hani Paul Walker'ın e, şeyini anmadan geçmememiz lazım çok ge genç bir yaşta aramızdan ayrıldı ünlü oyuncu Hızlı ve Öfkeli'nin Esas başrolüydü diyebiliriz Bu sekizinci filmde ise serinin O ekipten ayrılmış olarak anlatıya eklemleniyor Geri kalan ekibin aslında Belki de serinin ilk başında onu büyük bir aksiyon yıldızına çeviren seri aslında bu Van Diesel Dom karakteri Ekibinden ayrılmış ve Charlize Theron'ın e, canlandırdığım e, gizemli kötü kadın ama ciddi bir siber terörist olan Cypher'ın peşine takılmış durumda e, Ama Cypher'ın ondan istediği ise sonuç itibariyle aslında eski ekibine e, bir nevi ailesine ihanet etmesi e, O yüzden eski ekibin e, güçlerini birleştirmesi gerekiyor Ve e, Dwayne Johnson Jason Statham bir araya gelerek e, Van Leeson canlandırdı Dom'la başa çıkmaya çalışıyorlar e, Daha bu seriyi ne kadar uzatacaklar Hani e, bilemiyorum ama Her seferinde de gişe yapmaya devam ediyor e, Her seferin sonunda da Artık elimize eteğimizi çekelim diyorlar Bu filmin de zaten başında öyle bir hikayeyle Artık ellerine eteklerini çekmişler Fakat bir şekilde dönmek zorunda kalıyorlar Hikayelerinden Bu sefer e, aslında mekanlar da ilginç. Hep dünyanın dört bir yanını gezer bu e, hızlılar, öfkeliler. E, i̇lk defa New York'ta geçiyor. Bunca senedir e, ilk defa. Bir de e, Küba'da geçen bir bölümü var ki... ...Küba'da çekilen ilk büyük bütçeli Hollywood filmi olma özelliğini de taşıyor. ''The Fate of the Furious'' Evet özellikle seriyi sevenlerin merakla beklediğini tahmin ediyoruz Bugün itibariyle vizyonda Hatta dün itibariyle girdi. Evet bir gün erken geride Evet iki tane de korku severleri muhtemelen mutlu edecek filmimiz var Geçtiğimiz iki senenin çok konuşulan festivallerde gezen ödüller alan korku filmleri aynı hafta gösterimde Biri The Autopsy of Jane Doe Otopsy Norveçli Andre Ovredal yönetmiş başrollerde Emil Hirsch, Brian Cox, Albun Catherine Kelly ve Ophelia Lovibond var. Ee, zaten Emil Hirschle Brian Coxun başrolleri paylaşıyor olmaları filmi başlı başına ilgi çekici hale getiriyor. Into the Wild adını duyurmuş Emil Hirsch, Brian Coxsa tabii ki yıllardır e, Hollywoodun tanınan isimlerinden bir baba oğlu canlandırıyorlar. E, morgda çalışan işte tıbbi tetkikçi e, işte otopsileri yapan e, kişiler Ve e, bir gün gizemli bir kadın cesedi geliyor Bir evde dört ceset bulunmuş ve bir tanesinin kim olduğu bilinmiyor e, O kadını incelemeye başladıklarında da işler karışıyor Evet Toronto'da e, gece yarısı kuşağında seyirci e, ödüllerinden de almış bir film Dolayısıyla özellikle korku türünü sevenlere hitap edeceğini düşünüyoruz. Sitges evet, Fantastic Filmler Festivali'nde de jüri ödülünü kazanmış. Pek çok festivalde gösterilmiş. Özellikle fantastik ve korku festivallerinin e, sevilen filmlerinden. Haftanın bir diğer korku gerilim filmi de Green Room, Dehşet Odası adıyla bizde gösterildi. O da 2015'in en çok evet. gezen ve sanırım konuşulan filmiydi. Bizde biraz geç oldu bu iş. Evet, uzun süre konuşuldu aslında. O sene bekleniyordu. Biraz önce. İşte rötarlı. de gösterildi evet. geçen sene. Biraz rötarlı e, geldi. Başrolünde Anton Jim var. E, o şey itibarıyla de. E, Genç yaşında kaybettiğimiz ünlü oyuncuyu belki son bir kez görme şansına kavuşacağız böylece. Jeremy Saulnier yönetmiş. E, Yelçin'e başrollerde Alia Şavkat, Callum Turner, Imogen Poots ve Patrick Stewart eşlik ediyor. Evet bir punk rock grubu. Genç birkaç arkadaş. Yine genç birkaç arkadaş oldu. Durum fena. E, bir barda çalışıyorlar böyle. Ta uzaklarda bir yerde biraz işte medeniyetten uzak bir bölgede. Sonra fark ediyorlar ki e, orayı neonaziler işletiyormuş pek hoş da karşılanmıyorlar zaten bir an evvel çıkmak niyetindeler ama tam çıkacakken bir cinayete tanık oluyorlar ve e, içeri kilitlenip kalıyorlar oradan çıkmaya e, ve hatta sadece hayatta kalmaya çalışmalarının öyküsü. Biraz e, Amerika'nın toplumsal politik arka planına da aslında göndermeler yapan bir film. Bu e, Amerika kırsalında ırkçılığın e, iyice kök saldığı bir yerde hayatta kalmaya çalışan bir grup genç. Aslında hani çok metaforik olarak da okumak mümkün bunu. Evet üstelik bu daha Trump seçilmeden hatta aday olmadan önce yapılmıştı. Anton Yelçin'in ölmeden önce son gösterime giren filmiymiş. E, son çektiği filmi ise festivalde göster ...gösterildi Porto adında. Ee, bir müzik arası vereceğiz şimdi Green Room'dan. Bir parça dinleyeceğiz, bir rock klasiği. Sonra diğer filmlerle devam ediyoruz. Creedence Clearwater Revival'dan Sinister Purpose... Creedence Clearwater Revival'dan dinledik. Sinister Purpose haftanın yeni filmlerinden Green Room, dehşet odasında kullanılan klasik parçalardan biriydi. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil devam ediyor canlı yayında. Biz de sizlere haftanın yeni vizyon filmlerini tanıtmaya devam ediyoruz. Bu hafta bir de belgeselimiz var. Geçtiğimiz sene pek çok festivalde gösterilmiş çeşitli ödüller kazanmış. The Eagle Huntress, Kartal Avcısı Kız. Filmin yönetmeni Otobel. Ee, anlattığı hikaye ise Bir e, kazak kızı Ayçolpan Nurgayev Seslendiren ise e, Son Star Wars'la adını duyuran Daisy Ridley Evet Moğolistan'da geçiyor aslında hikaye ee, Moğolistan'da Eee Çok uzun yani yüzyıllardır neredeyse yerli halk e, kartallarla avlanıyor ve bu gelenek babadan oğula geçen bir gelenek. Küçük yaşlarda çocuklar yeteneklerine göre keşfediliyorlar ve aslında meşakkatli de bir eğitimden geçiyorlar. Ama Ayçolpan e, bu konuda e, bir kız çocuğu olmasına rağmen hem arzusu hem isteği hem de yeteneğiyle. E, ayrışıyor babasının da desteğini alıyor e, ve e, sonuçta yarışmalara şampiyonalara hazırlanmaya başlıyor onun hikayesi e, çok beğenildi gösterildiği festivallerde hem bir insan hikayesi olması insanın doğayla olan ilişkisini e, ve bütün o e, başka bir kültürü anlatması açısından ...hem özellikle e, küçük kızlara örnek teşkil etmesi açısından da hoş bir hikaye. Evet, görsel olarak da bir hayli etkileyici. Premierini Sundance'da yapmıştı. Onun ardından Carla Vivari, Toronto ve işte aklınıza gelebilecek bütün büyük festivalleri gezdi. E, zaten Daisy Ridley'nin seslendirmesi de önce bir e, ham kurgusunu görmesiyle olmuş. Projenin başından olan bir şey değil. O kadar beğenmiş ki projeyi destek vermek istemiş ve seslendirmene olmuş. İki de yerli filmimiz var bu hafta. Bunlardan biri Yaşamak Güzel şey. Müfit Can Saçıntı hem yönetmiş hem başrolünde oynuyor. Ona Yasemin Çonka, Zihni Göktay ve Ayşegül Atik eşlik ediyorlar. Evet, Müfit Can Saçıntı'nın gene kendi e, klasik tarzında e, devam ediyor. E, i̇nsan hikayeleri e, birazcık günümüz sistemini... ...uyuşamayan e, insan hikayeleri. Evet, daha önce de mandıra filozofunu yapmıştı. O seriyle zaten e, tarzını oturtmuştu. Burada da e, canlandırdığı müfit adlı karakter... ...kendi adında bir karakter. E, başına gelenleri hayatta boyun eğen... ...sessiz, sakin, biraz pısırık e, biri. E, sonra bir gün başına gelen talihsiz bir olay sonrasında... ...birdenbire bir kahramana dönüşüyor. Ve içinden geçenleri dışa vurmaya... E, ...ve... E, Biraz hani hep mesaj kaygılı filmleri oluyor. Mandıra filozofu da öyleydi. Burada da aynı mesaj üzerinden ilerliyor. Ama sıcak bir hikaye. Ee, i̇çinde bulunduğu durum konusunda e, yorum yapan e, şeyin e, kişisel duruşunu sergileyen e, bir hikaye. E, özellikle Müfit Can Saçıntı'nın ve Mandıra filozofu filmleri serisini sevenlerin beğeneceği türde bir film. Diğer yerli yapımımızsa Mezeci Çırağı. Filmin yönetmeni Battal Karslıoğlu. Özkan İrman'ın kitabından uyarlanmış. Ee, Özkan İrman Bursalı bir iş adamı. Kitapları da var. Ee, kendi sanırım çocukluğundan da beslenerek yazdığı bir hikaye gibi görünüyor. Ee, hikaye 70'li yıllarda geçiyor. Bir handa. Ee, Özkan Babasına yardım ediyor ee, Kendi deyimiyle Bedava iş gücü olarak çalışıyor ee, Babası da mezeci Onun çıraklığını yapıyor Bu handa yaşanan olaylar özellikle de e, Can dostu Kula ve Halil'in arasında başlayan kavganın nedenleri e, gibi böyle bir 70'ler nostaljisi e, evet, var şimdi. 1970'lerde Prinçandaki esnafın kendi arasındaki ilişkileri, mutluluklar, dayanışmalar, çatışmalar. E, pek bu tarzda dönem filmi yapılmıyor aslında. O açıdan e, ilginç bir girişim. Evet, filmin başrollerinde de Yusuf Atala, İsmail Arda İrman, Murat Ercanlı ve Ali Tuna İrman yer alıyorlar. Evet şimdi bir müzik arası vereceğiz tekrar ve haftanın en ilgi çeken yapımı The Eagle Huntress, kartal avcısı kızda kullanılan bir siyah parçasına dinliyoruz. Angel show i Take an angel by the wings, beg her now for anything Beg her now for one more day Take an angel by the wings, time to tell her everything Ask her for the strength to stay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 dan dinledik Angel by the Wings bu hafta gösterime giren belgesel haftanın en ilgi çekici filmi The Eagle Huntress kartal avcısı kızın parçasıydı. Evet bir yandan vizyon devam ediyor bir yandan festival haberleri geliyor Cannes Film Festivali'nin programı sonunda açıklandı. Bu hafta... Baya herkes bir nefesini tutmuş bekliyor haldeydi. Ee, epeydir sanki böyle bir en celebrity dolu liste gibi geldi bana. Hep böyle çok fazla tanınmayan birkaç yönetmen olur. Bu sefer böyle herkes iddialı büyük isim. Ben dün canlı izledim. Ee, o da hoştu. Onlar da Oscar'lar gibi canlı yayınlamaya başladılar. Kanal Plus'ten yayınlandı. Ee, ve hani sadece yarışma filmleri değil hani arada şeyleri de açıklayarak diğer e, bölümlerden de. Gerçekten yok yok hakikaten. Bir de bir gün öncesinde şöyle bir söylenti dolaşmaya başlamıştı. Türkiye'den de bir film var. Ama hangi film? Şimdi başvuran bir takım filmleri duyu duymuştuk daha önceden. Hani red alanları biliyoruz. Henüz red gelmemiş olanları biliyoruz ama kan hep son dakikaya kadar sürprizlidir zaten. Red almamış olmanız kabul edildiğiniz anlamına gelmiyor. Liste açıklanınca belli oluyor. Ben bir taraftan aslında işlenince içe Fatih seçilmesini bekliyordum. Ama onu hiç hani Türk filmi ya da Türkiye'li bir film olarak görmediğim için ki bizden de başka bir tane daha ee, yarışma olmasa bile diğer bölümlere seçilen olabilir diye bir ümitle bekledik ama maalesef bu sene Türkiye'den film yok misledi. Evet. E, Yarışmaysa dediğimiz gibi çok iddialı. E, açılış filmi Arnaud de e, ne de olsa Fransa'da festival bir Fransız filmiyle açılışını yapıyor. Onun dışında bir e, Yönetmenleri sayalım filmlerin adlarına. Evet. Zaten geleceğiz ödüller açıklandığında. Robin Campillo, Sofia Coppola, Hong Sang-soo, Sergei Loznitsa, Safti Kardeşler, Michael Haneke, Fatih Akın, Cornel Mundruccio, Yorgos Lanthimos, François Ozon, Michel Hazanovicius, Andrei Zivganizyev, Noah Baumbach, Bong Joon-ho, Noemi Kavase, Jacques Dillon, Ee, Todd Haynes ve Ramsey Evet yani bu isimlerin çoğu zaten daha önce de Cannes'da bulunmuş yarışmış e, isimler e, ya Hangisine daha heyecanlansam ben bilmiyorum Bir, bir yandan işte evet. Zweigensef var bir yandan Bong Joon-ho var <gülüyor> ee, Todd Haynes de beni çok heyecanlandıran yönetmenlerden biri Haneke zaten her zaman Yine ne yaptı diye beklediğimiz bilse şey. O zaten haneke diyerek Evet. Bir de Fatih Akın'ı merak ediyorum tabii En son Çik'le iyi bir dönüş yapmıştı Katın hı hı. eleştirilerinden sonra Bir gençlik filmi yapmıştı Onu da gayet iyi düzgün net yapmıştı Ve yine Hargbom'la beraber yazmış senaryoyu Onda da beraber uyarlamışlardı O şeyde bir önceki filmi ama e, birazcık e, taşeran olarak yaptığı bir işte. Aslında başka bir stüdyo yaptı. Kendi yaptığı bir şey değildi. E, bestseller bir roman, çok satan bir romandan uyarlamıştı. In the Fade ise hakikaten yine böyle bir e, otor Fatih Akın'ın elindeydiği bir film olarak merakla bekliyoruz. Başrolde Diane Kruger var. E, kendisi filmin çekimleri esnasında e, setten bol bol fotoğraf paylaşmıştı. E, o vesileyle bizde. E, çekimlerden e, haberdar olmuştuk Evet ve kendi şehrine geri dönüyor Hamburg'da çekmiş e, Merakla bekliyoruz Yine son yıllarda beni en çok heyecanlandıran yönetmenlerden biri de Yorgos Lantimos e, Ve hani onun da yarışmada olması çok heyecan verici gerçekten Evet o beklenenlerden biriydi <gülüyor> galiba The Killing of a Sacred Deer En son e, bu ikinci İngilizce filmi Bundan önceki The Lobster zaten yine Cannes'da yarışmıştı Oscar'larda da senaryo adayı olmuştu... Hı -hı. ...çok şaşırtıcı bir şekilde. Çok hak edilmiş bir biçimde de... Evet, ...bir taraftan. Kesinlikle. Belirli bir bakış bölümü... ...Önüs Örtün da... ...yine çok iddialı isimler var. Zaten hani... ...bir sonraki bizim de... ...festival sezonumuza düşecek... ...filmleri şimdiden burada görüyoruz. Evet bunların arasında... ...İran'dan Muhammed Resulov da... ...ilgi çeken bir isim. Son Hı -hı. dönemlerde... ...rejimle yaşadığı dertlerde düşünülürse... ...onun dışında... E, ...Mathieu Amaric'in yeni filmi... ...Karim Musayi'nin yeni filmi... ...Taylor Sheridan... E, ...burada da... ...Loran Cantal... Evet, e, ...burada da böyle bir... E, Yarışma kadar iddialı olmasa da burada da tanınmış isimler var ve genelde zaten e, belli bir bakıştan çıkan filmlerin daha iyi olduğu konuşulur. Hani önceden çok bilinmese de oradan isimlerin parladığı konuşulur. Bir de yarışma dışı bölüm var ki oradaki üç isim de e, beni benden aldı diyebilirim. Üçünü de o kadar heyecanla bekliyorum ki Birji Japonya'dan Takeshi Miike. Çok sevdiğimiz Japon yönetmenlerden biri. Son ki filmi. Ki o çok. ...üretirdi, çok da festivallere gelirdi... ...yani yılda 2-3 film falan yapardı... Evet, ...kanın değil... da sevdiği yönetmenlerden... ...evet e, ama hani bilmiyorum... ...bizim festivale mi daha fazla artık gelmiyor... ...son 1-2 senedir... E, ...pek fazla Takeshi Mieke görememiştik... ...evet, onun dışında... ...John Cameron Mitchell'ın... ...How to Talk to Girls at Parties... E, ...o da yarışma dışı gösterilecek... ...filmlerden biri... ...ve Yes yani Varda'nın da... E, ...son filmi... E, ...yarışma dışında kan'da yer alıyor... Ve şeyde yine gece yarısı gösterimlerinde yine e, uzak doğu filmlerinin e, şeyini görüyoruz. Ben e, dominansını görüyoruz. Hatta baya Kore dominansı evet. var galiba. Byung Sung Hyun ile Jung Byung Gil'den iki film. Bir de Fransız yönetmen jean Stephen Sover. Son dönemlerde zaten Fransızların korku filmleri de çok konuşulur oldu. Bir kısmı da hızla Hollywood'a transfer oldular bu <gülüyor> korku yönetmenlerinin. Bu senin ilgi çekici bölümlerinden biri de 70. yıl, yıl dönümü özel etkinlikleri. Bu çerçevede iki tane dizi hakikaten kült olmuş artık ikonik diziler biri tabi David Lynch'in Twin Peaks'i iki tepeleri Mayıs ayında yeni sezonu Showtime'da gösterilmeye başlanacak diziden iki bölümü kanda gösterecekler bir diğeri ise belki de ikiz tepelerden sonra Ee, onun izinden giden hissiyat olarak da hem çok özgün ama e, kendine özgü ama hissiyat olarak İkiz Tepelerin belki en iyi mirasçısı Jane Campion'un Top of the Lake'i onun da yeni sezonundan iki bölüm e, izleyicilere sunulacak. Aslında bu da televizyon ve sinema arasındaki bu giriş e, birbirine iç içe geçmişliğin en güzel gösteren e, olaylardan biri kan gibi dünya sinemasının nabzını tutan bir festivalin Televizyon işlerine bu kadar cömertçe kucak açması e, bence karşılıklı bir e, saygı duruşu olarak da adlandırılabilir. Evet aslında bir de özel gösterimler var. Başka bölümler de var ama özel gösterimlerden de bahsetmeden geçemeyeceğim. Çünkü orada da... E, Hong San Su'nun bir filmi daha var bu arada. Yarışmadaki bir filmi yetmiyor. Özel bölümde de var. Ee, yaşayan belki de en önemli belgeselcilerden Claude Lansman. Ee, meşhur Shoah 8 saatlik e, Holocaust belgeselini yapmış olan Claude Lansman'ın yeni filmi Napalm. Ve yine e, çok önemli belgeselcilerden Eugene Jaraki'den Promised Land filmleri de bu bölümdeler. Ayrıca e, Vanessa Redgrave'ın da yönettiği bir film var. Sea Sorrow adında. Ee, o da ilgi çekici olacaktır. Bir de tabii Virtual Reality bölümü var ki bu son senelerde e, VR festivallerde giderek kendine bir yer edinmeye başladı. E, en son Ifte özel bir sergi vardı, gayet e, ilgi çekici olan. Birazdan başka bir festivalden de e, burada bahsedeceğiz. Ama e, Kanda olunca iş tabii iyice büyüyor ve Alejandro Inarritu'nun VR projesiyle sanal gerçeklik projesiyle e, yer aldığını görüyoruz ve görüntü yönetmeni de yine Lubelski. Yani Lubelski'nin yaptığı bir sanal gerçekliği müthiş merak ediyorum. Herçok son e, en son filmlerinde de zaten neredeyse işte ormandan uçup dağlardan atlayıp bayağı bir oraya yaklaşmıştık. Şimdi gerçekten. ...kafamıza gözlükleri geçirip sanal gerçekçilik olarak Lübeski'nin yarattığı görüntüleri izleyebileceğiz. Evet, kan şimdiden herkesi çok heyecanlandırmaya başladı diyebiliriz. Ee, evet, bu oradan da yavaş yavaş kendi festivalimize de geçebiliriz. Ee, aslında bir de Engelsiz Filmler Festivali'ne değinmek istiyorum ben. Hazır işte sanal gerçeklik e, demişken... Daha önce biraz bahsetmiştik. Bu sene İstanbul'da 12-14 Mayıs tarihleri arasında, Ankara'daysa 20-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek engelsiz filmler festivali ve bir sanal gerçeklik bölümü de olacak ve iki ayrı projeyle karşımıza geliyor. Bunların aslında körlük üzerine notlar ifte de vardı fakat kaçırmış olan izleyiciler olabilir. Körlük Üzerine Notlar Karanlığa Doğru zaten böyle bir çoklu proje olarak geldi karşımıza. Önce bir kısa film ardından onun uzun metraj belgeseli ve onun yanında beraber geliştirilmiş olan bir sanal gerçeklik projesi. 1980'li yıllarda görme yetisini yavaş yavaş kaybeden yazar John Hall'ın tuttuğu sözlü günceleri, E, alıp o orijinal teyplerin üzerine e, görüntü eklemişti yönetmenler Bunun bir de e, VR versiyonu var e, O karanlığın içinde o seslerle nasıl gördüğünü hayal edebildiğimiz e, Bir de e, e, pardon, bu, bu film Tribeca'dan ödüllü Bir de tekerlekli sandalye ile karşıdan karşıya geçme simülasyonunu yaratan bir e, deneyim var Bizim festivallerde de yavaş yavaş bu sanal gerçeklik örnekleri karşımıza çıkmaya başlıyor dediğimiz gibi. Evet, şimdi o zaman bir müzik arası verelim ve biraz önce Cannes listesinden bahsettik. Cannes'da gösterilecek olan Jane Campion'un Top of the Lake'inin. Ee, yeni sezondan iki bölüm gösterilecek ama önceki sezonlarında kullanılan bir parça parçayla e, biz e, ara vermek istiyoruz. E, Georgia Kay e, aynı zamanda dizide de rol almış bir oyuncu. Onu da söylemiş olalım. İzlememiş olanlar kendisini bizzat görebilirler de dizide. Onun e, dizide kullanılan bir parçasını dinliyoruz. Jogat. Me. You don't have to speak, I feel Dinlediğimiz parça, dinlediğimiz cover George A.K.'den geldi. Joga bu e, dinlediğimiz parça Top of the Lake dizisinde kullanılan bir parçaydı. Jane Campion'ın yaptığı e, Yeni Zelanda Polisiye dizisiydi. Ve ikinci sezonunun ilk iki bölümü önümüzdeki ay Cannes Film Festivali'nde gösterilecek. Evet e, bir yandan tabii Kan geliyor. engelsiz. Siz filmler festivali yaklaşıyor ama bir yandan da sonuna yaklaştığımız bizim e, esas festivalimiz İstanbul Film Festivali var. Biraz onu konuşalım istedik değerlendirme yapalım gördüğümüz filmleri konuşalım. E, genel bir memnuniyet var sanki bu sene filmlerden değil mi yaşım? Evet e, yani ben çok kötü bir film izledim diyen kimseyi duymadım henüz. Bence bu da başlı başına bir marifet aslında bir festival için. Evet yani biraz yerli yarışma zayıf kalıyor hı hı. Ee, bazı seneler çok güçlü filmler olabiliyor bu sene böyle bir e, ortalığı kasıp kavuran e, filmler durumu yok ama genele baktığımızda e, hakikaten ben de çok şikayet eden kimse duymadım çünkü şöyle bir şey olabiliyor ilk birkaç gün sonunda kaç gündür filme gidiyorum hala düzgün bir şey görmedim diyenler oluyor bu sene tam tersi ya kaç gündür filme gidiyorum hala çok kötü bir şey görmedim Şaşkınlığıyla e, sanırım Hı -hı. E, karşı karşıyayız. Uluslararası yarışma seçkisinden de genel olarak memnun bu sene insanlar. E, dolayısıyla onun da sonuçlarını merak ediyoruz. Bakalım kime gidecek Altın hali. Evet ben orada mesela e, 93 yazını gördüm ki bu sene en sevdiğim filmlerden biri oldu festivalde. İspanya'dan e, bir e, otobiyografik çocukluk hikayesi. Yine benim mutlu ailem var. E, Uluslararası yarışma filmlerinden çok beğenilen. Evet, yani Türkiye filmi oradaki Zer, o iki yarışmada da yer alıyor Onu ben görme şansı bulamadım, onun çünkü bir sansür durumu oldu Onu da evet. kısaca anmakta fayda var Ben izledim Zer'i, Kazım Öz'ün son filmi Özün önceki filmlerinden farklı olarak... E, ...birazcık daha farklı coğrafyalara uzanmış e, bir yapım... ...Amerika'da başlıyor, e, diaspora'da başlıyor diyebiliriz... E, ...müzik öğrencisi genç e, bir delikanlı... ...üniversitede müzik okuyor, müzisyen e, aynı zamanda... E, ...Türkiye'den Afyon'dan e, babaannesi geliyor... ...kanser tedavisi görmek için, işte onu karşılıyor, ediyor... ...babası bankacı ve e, pek öyle vakti de yok... ...annesine ya da çocuğunu ayıracak... Ama işte babaannesinin hastalığı sürecinde hastanede başına dururken onların arasında işte daha yakınlaşmaları Ve babaannenin söylediği bir şarkıdan yola çıkarak ki o şarkının Kürtçe olduğunu öğreniyor Babaannenin de aslında tahmin ettiğinden daha farklı bir hikayesi olduğunu anlıyor babaannesinin vefatından sonra babasıyla beraber Türkiye'ye cenazeyi getiriyorlar Afyon'a defnetmek için ondan sonrasında o şarkının peşinden bir yolculuğa düşüyor halasından babaannesinin gerçek hikayesini dinliyor ee, ve Afyon'dan Dersim'e giden bir yol Dersim'in köyleri dağları derken o şarkının peşinde birazcık hem ülkesinin hem de babaannesi üzerinden kendi köklerini keşfeden genç bir adamın hikayesi filmin iki yerinde Ekran kararıyor ve bir yazı çıkıyor. Bu sahneler Kültür Bakanlığı'nın talimatı üzerine çıkarılmıştır diye ses duymaya devam ediyoruz. Ee, dolayısıyla farklı bir tercih yapmış ee, Kazımız. E, yani o haliyle eser tescil vermemişler çünkü bu sahneleri çıkartmanı istiyoruz demişler. Onun üzerine o da o sahneleri karartarak hem sansürü görünür kılıyor. Hem de aslında hani filmimi yine de vizyona sokacağım e, dirayetini ve direnişini de gösteriyor ki 21 Nisan'da ülke çapında vizyona girecekler. Evet e, yani birkaç senedir festivallerde sansür çok konuştuğumuz bir konu oldu maalesef. Bunun en azından böyle kaynayıp gitmemesi görünür hale gelmesi de önemli bir şey Kazım Öz'ün yaptığı şekilde. Yine uluslararası yarışmadaki e, elleri olmayan kız hakkında iyi duyumlar aldık. Ev hakkında e, Hı -hı. ya da manifesto. Ben onun e, sergi halini görmüştüm. E, o görüntüleri bir araya getirip bir uzun metraj halinde e, karşımıza çıkıyor. E, bunların hepsi de bir hayli iddialı filmler yarışma içerisinde. Bu akşam göreceğiz hangisini Galip geldiğini. Ee, bunun dışında e, belgesellerde benim çok beklediğim iki film vardı ve ikisi de hakikaten beklentilerime karşıladı. Biri I Am Not Your Negro, mm -hmm. ben senin zencin değilim. Raoul Peck'in belgeseli e, Baldwin, James Baldwin üzerine ve onun yazdıkları yazdığı metinlerle, onun video kayıtlarıyla e, bu seneki e, Oscar Belgesel adaylarından biriydi ve bu sene beş adayın üçü zaten Amerika'daki yarık meseleleri üzerineydi e, O üçlü hakikaten şu anda neler olup bittiğini ve bunun geçmişinin ne olduğunu Hı -hı. anlamak için çok iyi üç film üçü bir arada Çok etkileyici bir, bir belgesel çok gerçekten Çok bu da e, aynen öyle e, Bir de kamera insan O da Kirsten Johnson e, bir görüntü yönetmeni ve yıllardır belgesellerde çalışıyor en sonunda bütün o filmlerden e, çekmiş olduğu ve bir şekilde birikmiş görüntüleri bir araya getirmeye karar vermiş. Bunların çoğu zaten görü kullanılmayan görüntüler. Zaten arada sesler giriyor, bazılarına kamera düşüyor. Ama e, hem dünyanın çeşitli e, yerlerinde aslında hikayelerin ne kadar da birbirine benzediğini gösteriyor film bize. Hem de e, yani belgesel yapmanın, medya ve film işinde olmanın getirdiği bütün... O ahlaki yük neyi gösteriyoruz, neyi göstermeliyiz, ne kadar müdahil olmalıyız. Ee, en e, heyecanlı diyeceğim neredeyse sahnelerden birinde. Sarajeva'da bir aileyi çekiyor, pardon e, Foça'da bir aileyi çekiyor, boşuna, e, boşnak bir aile. Savaştan sonra oraya dönmüş tek Müslüman aile. Ve e, iki küçük çocuk, biri bebek neredeyse e, ağaca saplı bir... Baltayla oynuyorlar ve kameramanın sesi geliyor ikide bir de arkada diye böyle bir heyecanla yani gidip müdahale mi etsem çocukların elinden şu baltayı mı alsam, çekmeye mi devam etsem falan en sonunda da çocuklar en sonunda baltanın başından uzaklaşınca aldığı derin nefesi de duyuyoruz. Ee, sinema severleri özellikle e, bu Belgeselin ne anlama geldiğini belgesel yapmanın sorumluluğunu sorgulayanları e, ilgilendirecek bir film. Hani bir yandan e, şey olarak düşünen bir yorum da gördüm tek bir kişiden. Bunun tam da işte o e, acıma pornosu denen işte ah zavallı. Boşnaklar, Ahzavallı e, Afrikalılar e, gibi yaklaşımları beslediğini e, düşünen bir yaklaşım gördüm ama bence onu yapmıyor film ve e, hakikaten orada olmasa o belgeselcilerde o hikayelerin ne kadar ortaya çıkacağı da çünkü hiç belli değil hatta belli çıkmayacaklar e, o açıdan e, sinemaya ...kullanılmamış parçalardan bakmak çok ilgi çekici. Bir de kendi ailesini de sokuyor işin içine. Kendi annesinin Alzheimer'ı, işte kendi çocukları. E, o açıdan da çok e, kişisel bir film. Evet, e, filmlerin bir kısmı festivalin hemen akabinde vizyona girecek. E, daha önce de konuştuğumuz gibi. Bunlardan biri de ulusal belgesel yarışmasında e, yer alan e, Blue Belgeseli. Blue Belgeseli... E, Blue Blues Band e, Türkiye'nin e, rockseverlerin çok yakından tanıdığı bir müzik topluluğu 90'lı yıllarda bayağı efsaneleşmişlerdi canlı performanslarıyla özellikle. Yönetmen Sertar e, Sertan Ünver'in e, hem kayıtları hem de arşiv görüntülerini kullanarak yarattığı bu belgeselde... Bu grubun iki müzikal dehası Yavuz Çetin ve Kerim Çaplı'nın hikayelerini ağırlıklı olarak takip ediyoruz artık ikisi de aramızda değil ee, Müthiş iki müzikal deha ee, oldukça da trajik e, birer sonları var ee, Festivalde gösterildi, hemen akabinde bir gala yapıldı ee, ve açıkçası ben gala da izleme şansına kavuştum. Ee, gelen çoğu insanla beraber yaşlı gözlerle izledik, biraz kendi gençliğimiz, o yıllar canlı tanık olmuş olmanın getirdiği bir şey. Aynı zamanda Türkiye'de çok da sık yapılmayan türde bir müzik belgeseli bu. O yüzden o dönemi bilmeyen gençler için de bence e, anlamlı bir taraftan izlemek, o da 21 Nisan'da vizyona girecek. Bu da çok nadir oluyor. Türkiye'de belgeseller kolay kolay vizyona giremiyor. Ee, öyle de bir şansı olacak. Onu şimdiden söyleyelim. İnşallah konuk etme şansına da sahip oluruz. Ee, filmin ekibinden birilerini burada. O yüzden e, programı bu hafta e, Blu belgeselinde de Duyduğumuz bir parçayla kapatmak istiyoruz. Belgeselde Yavuz Çetin'i anlatan ünlü isimlerden biri de Erkan Oğur, ünlü müzisyen. Kendisinin de Yavuz Çetin'le beraber kaydetmiş olduğu bir şarkı var, Dünya. Ee, onu dinleyeceğiz birazdan. Ee, ancak bu haftaki programımızı kapatmadan önce başta Teknik Masada Feryal'e ve bu haftaki destekçimiz Melahat Behlil'e tekrar çok teşekkür ediyoruz. Evet, İstanbul Film Festivali bu gece kapanıyor ödül töreniyle. Ondan önce festivalde izlediğimiz bir filmden bir parçayla veda ediyoruz. Yavuz Çetin ve Erkan Oğur'dan Dünya geliyor. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları, hayırlı pazarlar. Thank mm -hmm. you.